Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan merhaba, ben Şenolayla. Teknik masada da Ömer Şahin bana destek oluyor bugün. Twitter hesabımız etsanat-uzun podcastımız var biliyorsunuz ve program kayıt arşivimizde Açık Radyo.com.tr'nin programlar bölümünün altından erişilebilir durumda. Geçen haftaki programda Umberto Eco'dan, Eco'ya göre belleğin türlerinden, Belliğimiz olan kütüphanelerden, e, kitap yakmanın tarihinden ve yakanlar ve bizler için bu eylemin anlamından söz ettim. Bugün bu konudaki önemli bir eserden e, Ray Bradbury'nin Fahrenheit 451 adlı romanından söz etmek istiyorum. Ama önce bir resimden bahsetmek istiyorum. Twitter'dan da paylaşacağım bunu. E, resmin adı Aziz Paulus'un Efes'teki vaazı. 1649 tarihinde yapılmış bir tablo ve bugün Louvre Müzesi'nde. Geçen haftaki programda Umberto Eco ile uzun söyleşilerinden oluşan uzun bir söyleşi yapmış olan ve kitaplardan kurtulabileceğinizi sanmayın adlı kitabı yayınlamış olan Jean-Claude Carrière'den söz etmiştim. Onun kendi anılarında yazdığı şekilde şöyle. Louvre Müzesi beni bir deney için davet etmişti. Yapılacak şey bir eser seçip, gece vakti küçük bir topluluk karşısında o eseri yorumlamaktı. Ben 17. yüzyıl başında yaşamış bir Fransız ressam alan Laisseur'un bir eserini seçtim. Aziz Paulus Efes'te vaaz verirken. Tabloda Aziz Paulus bir dikme taşının üzerinde ayakta dururken görülür. Sakallı ve cübbelidir. Üstünde cübbe vardır. Tastamam günümüzdeki bir ayetullahın görüntüsüdür bu. Yalnız sarık eksiktir. Gözleri ateş saçar. Birkaç mümin vardır onu dinleyen. Tablonun alt kısmında da seyirciye arkası dönük, dizilerin üstüne çökmüş siyah bir hizmetkar vardır ve kitapları yakmaktadır. Hangi kitapların yakıldığını görmek için tabloya yaklaştım. Sayfaların arasından görüldüğü haliyle kitaplar matematik şekilleri ve formülleri içeriyordu. Şüphesiz yeni din değiştirmiş olan köle antik Yunan bilimini yakıyordu. İmge olağanüstü iman gelir, bilim yakılır. Elemenin ötesinde bir şey bu. Alevler vasıtasıyla bir tasfiye işlemi. Hipotenüsün karesi sonsuza kadar yok olmalı. Evet Twitter'dan paylaştığım tablo bu. Aziz Paulus mil milattan sonra 5 ila 67 arasında yaşadığı e, tahmin ediliyor. Tarsuslu Saul diye de biliniyor. Bunun kitap yakmasıyla ilgili, Aziz Pavlus'un kitap yakmasıyla ilgili bir tablo daha var. Sir James Thornhill'in. O da 1675'te doğmuş Sir James Thornhill. Onu da Twitter'dan paylaşacağım. Bu da benzeri bir tablo. Ancak tarih kitapları da yazıyor ki Aziz Pavlus'un etkisiyle Hristiyanlığa geçmeyi kabul eden Anadolu halkları kitapları zorla değil kendi istekleriyle getirerek eski inançlarını ve bilimlerini meydanlarda onun gözü önünde istekleriyle yakmışlar. Ee, bir başka resim de 1612 tarihli benzeri bir tablo Aziz Paulus ve Efes'te Pagan kitapların yakılışı. Lucio Massari'ye ait. Ee, başka da ben de bu konuyu araştırmaya başlayınca bu kadar çok olduğunu fark ettim. Birçok resim ve gravür var bu konuda. Bunların da e, topluca bir görebileceğiniz linkini paylaşacağım. Aziz Paulus'un Efes'te olması üzerine kitap yakması üzerine tablolar. Böyle bir olayın sanatçıları etkilememiş olması düşünülemez tabii. Fakat kitap yakma denince bence en güzel resimler Ralph Steadman'a ait. Onun da linkini paylaşacağım. Özellikle şimdi bugün bahsedeceğim Ray Bradburn'un Fahrenheit 451 kitabı için yaptığı çok güzel çizimler var. Onların bir kısmını da paylaşacağım. Çok güzel anlattığını düşünüyorum kitap yakmayı. Fahrenheit 451'e gelelim şimdi. Kitap yakmayı kültürel belleğin ve kimliklerimizin yok edilmesi'nin bir simgesi olarak kafasına takmış olan ve bu konuda birçok öykü ve bir de roman meydana çıkarmış olan bir yazar Ray Bradbury. Kitap yakmayı en güzel anlatan eseri ise kuşkusuz Fahrenheit 451 adlı romanı. En güzel anlatan eseri diyorum çünkü dediğim gibi birkaç eseri var. Beş tane de öyküsü var bu romandan önce yazılmış. Ray Bradbury 1920 doğumlu Amerikalı yazar, senarist aynı zamanda. 2012'de de kaybettik onu. Birçok türde yazdı ama özellikle fantazi fantastik edebiyat, bilim kurgu, korku ve gizem romanları yazıyordu. Mars günlükleri de Türkçe'de iyi bilinen kitaplarından biri. Öldüğünden sonra genel olarak kabul gördüğü tanıma göre modern bilim kurguyu ana akım edebiyat içine sokan önemli birkaç insandan biri. Çok sayıda roman ve öyküsü var, sayısız çok eseri var Ray Bradbury'nin çok verimli bir yazarmış ama Mezar Taşı'nda da şunu yazıyor Ray Bradbury, Fahrenheit 451'in yazarı Ray Bradbury'den daha önce de söz etmiştim geçtiğimiz dönemde Moby Dick'den söz ettiğim bölümde John Huston'un yönettiği Moby Dick filminin senaryosunu yazmıştı o dönem Fahrenheit 451'i de son haline getirdiği dönem aslında Bradbury'nin ama ondan öncesinde Fahrenheit 451'e gelene kadar onu yazmasına kadar gelen yolda kendisi beş küçük sıçrama ve sonra büyük bir atlayış olarak tanımlıyor o süreci. Yani kitap yok etmekle ilgili beş tane de kısa öyküsü var. Ondan sonra 1953'te de Fahrenheit 451'i yazmış. O öykülere kısaca bakmak istiyorum çünkü hepsi aslında Fahrenheit'ın nasıl ortaya çıktığını da bize ipuçlarını veriyorlar. İlki şenlik ateşiymiş bu öykülerden. Bu öyküde bir gün sonra dünyanın sonu gelecektir, bu bilinir. Ve kahramanımız son gece aşklarının listesini yapmaktadır. Bu listeyi yaparken bir yandan da içinden şunlar geçer. <gülüyor> William Peterson'ı rahatsız eden şey Shakespeare, Aristo, Platon, Jonathan Swift, William Faulkner, Robert Frost... Ve belki de John Donne ve Robert Hendrick'in şiirleriydi. Bütün bunlar, bir düşünün, şenlik ateşine atılacaktı. Bundan sonra çıra olarak kullanılacak şeyleri düşündü. Michelangelo'nun muazzam heykellerini, El Greco'yu, Renoir'ı ve böyle devam etti. Yarın bunların hepsi ölmüş olacaklardı. Shakespeare ve Frost, Huxley, Picasso, Swift ve Beethoven'la birlikte kendi sıra dışı kütüphanesi ve sıradan olarak, sıradan bir insan olarak da kendisi. Bundan sonra ikinci bir öykü yazar kısa bir süre sonra Parlak Anka. Bir şehir kütüphanecisi sansür şefi tarafından kitapları yakmak, yakması için tehdit edilir ve ona bir süre verilir. Bunun sonunda gelip kontrol edilecek. Kitapları yakıp yakmadığına bakılacaktır. Kundakçılar o sürenin sonunda kitapları yakmak için geldiklerinde Kütüphancı onları engellemek yerine başka bir e, yola başvurur. Çoktan başvurduğunu anlarız. Kütüphanedeki okuyucularla karşılaştığımızda onların kendilerinin adeta kitaba dönüştüklerini anlarız. Her biri aslında bir yazardır. O yazarın adını taşır ve o yazara ait tüm kitapları zihninde saklamaktadır. Oturup ezberlemişlerdir bütün bu eserleri. Kitap her yerdedir. İnsanların kafalarındadır. Ee, en güzel yeri de sonu sansür şefi bunu anladığında çıldırır ve öykü biter. Özellikle sansür şefinin çıldırması insana büyük bir keyif verir tabii. Ee, sonraki öyküsü gene kitap yakmayla ilgili sürgünler. Hmm, bu öyküde Oz e, Tarzan ve Alice kitaplarındaki karakterler ve Nigel Houghton ve Poe'nun öykülerindeki karakterler hep birlikte Mars'a sürülürler. Ve dünyada onlara ait kitaplar da yakılır. Dünyadaki son kitap yakıldığı zaman Mars'ta o karakterler de dumanlaşarak uçar, hayalet olur, giderler. Aşır e, iki adlı bir öyküsü var. Kahraman dünyadaki bütün kitap yakıcıların toplar. Onlarla Kızıl Ölüm maskeli balosunda dans eder ve sonra onları, burası da çok güzel, bir gölde batırıp hepsini boğar. E, beşinci öyküsü de Yaya. Bradbury'nin bu konudaki bu öyküde de Ray Bradbury'nin bir yaşantısı e, sebep olmuş, ilham olmuş. E, Los Angeles'ta bir yazar arkadaşıyla bir akşam yolda yürürlerken polis gelip ne yaptıklarını sormuş. O da sinirlenip alaycı bir yanıt vermiş. Ayaklarımızın birini ötekinin önüne koyuyoruz demiş. Polis yanıttan tabii ki hoşnut kalmamış. Aynı soruyu bir daha tekrarlamış soğuk bir şekilde. Bu sefer havayı soluyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, yürüyoruz demiş Ray Bradbury. Polis bu sefer kızınca kısaca tartışmışlar. E, tartışmanın sonunda polis e, çok da işin içinden çıkamamış. Demek sadece yürüyorsunuz demiş. Bir daha yapmayın. Ve çekip gitmiş. E, Ray Bradbury de eve koşup yürümenin yasaklandığı ve bütün yayaların suçlu sayıldığı bir gelecekte geçen yaya öyküsünü yazmış. Kendisi öyle anlatıyor. RayBradbury.com adlı kendi sitesinde Los Angeles'taki evinde çekilmiş kısa videoları da var. Evdeki klipler başlığı altında onları da tavsiye ederim görmenizi. Çok film kaliteleri yüksek değil ama ortamını yazdığı ortamı kendisini görmek için çok hoş. Mesela bana her gün Halloween diyen bir yazar. Onu anlayabiliyorsunuz. E, Fair 451'in öncülü ise, hala gelmedik ona, İtfaiyeci adlı bir kısa roman. Bu artık çok benziyor Fair 451'e. E, Amerika'da McCarthy dönemidir ve sansür, yasaklar, ihbarlarla birçok insan ve eser karalanır ve ortadan kaldırılır. O dönemdedir. İtfaiyeci'de de öykü aynıdır. Yakın bir gelecekte kitaplar tümüyle yasaktır. Ve evinde kitap saklayanlar baskınlarla gözaltına alınıp, Kitaplarda hemen oracıkta yakılarak imha edilmektedir. Yakma işi itfaiyecilere verilmiştir tuhaf bir şekilde. Hatta çok uzak olmayan bir geçmişte itfaiyecilerin yakmak değil, yangın söndürmekle görevli oldukları da insanlar tarafından çok da inanılmayan bir rivayet olarak anlatılmaktadır. Ee, dediğim gibi McCarthy dönemidir ve baskı son derece fazladır. Herkes birbirine ihbar etmektedir ve hiçbir dergi bu İtfaiyeci adlı öyküyü yayınlamayı kabul etmez. Sonra küçük bir dergide yayınlanır Galaksi magazinde. Bir sürü kısa öyküden de sonra Ray Bradbury, ki çok parasızdır, sadece bunlarla geçinmektedir ama bunlar da çok para kazandırmamaktadır bu öyküler. Bir daktilosu da yoktur. Sonra üniversitenin kütüphanesinin bodrum katında saati 10 pense kiralanan Dakteloları görünce burada günlerce oturup e, Fahrenheit 451'i yazar. Bu itfaiyeciler öyküsünden yola çıkmıştır ama daha da uzun bir öyküdür ve bizim bildiğimiz öyküdür. E, şimdi bir müzik arası verelim. Jean-Philippe Rameau'dan dinleyeceğiz. Le Trois Man, Alexander Taro e, piyanoda seslendirecek. 94.9 Açık Radyo'da Sanatuz'un İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. E, Alexander Taro çaldı piyanoda. Jean-Philippe Ramon'un Le Trois Man idi. E, evet, Fire Night 451 diyordum. E, kitabın adını koyarken Ray Bradbury Los Angeles İtfaiye Departmanı'nı aramış, itfaiyecilerini aramış ve e, demiş ki bir kağıt ne kadar e, derecede ...tutuşur ve onlar da pat diye... ...451 Fahrenheit demişler. Ee, kitabın adının... ...böyle konduğunu söylüyor kendisi. Evet bu kitabı... Fahrenheit 451'i yazar ama... ...bu güzel ve büyük bir romandır. Fakat bunu da kimse yayınlamayı kabul etmez. Herkes çekinmektedir. Sistem eleştirisi getirdiği için. Ta ki cesur bir yayımcı, ...yeni çıkmaya başlayan dergisinin... ...ikinci, üçüncü ve dördüncü sayılarında... ...bu romanı tefrika olarak... ...yayınlamayı kabul eder... Bu yayıncının adı Hugh Hefner'dır. Dergide tahmin ettiğiniz gibi Playboy dergisidir. Ray Bradbury yıllar sonra Playboy'un büyüyüp daha çok yıllar sonra büyük bir yeni yere taşındığında verdikleri kokteyle Hugh Hefner'ı gördüğünü ve onunla el sıkıştığını, onun da kendisine sadece şunu söylediğini anlatıyor. O gün orada olduğun için teşekkür ederim. Bunu da diyor sadece ikimiz anlamıştık diyor. Bir distopya romanı, Fahrenheit 451. Dediğim gibi 1953'te ilk basımı yapılmış. Ee, en iyi eserlerinden biri kabul ediliyor. Birçok eseri çok satılmış ve bilim kurgu meraklıları tarafından çok okunmuş. Ama Fahrenheit 451 herkesin bildiği neredeyse bir romanı. Kitabın başında şu not var, başlamadan önceki sayfasında. Fahrenheit 451 kitap kağıtlarının yanıp tutuştuğu ısı derecesidir. Kitabın ilk cümlesi de yakmak bir zevktir Asıl karakter Morgan 10 yıldır itfaiyecilik yapan görevine sadık biridir Ta ki komşusu olan genç bir kız Clarissa Ona yaktığı kitapları hiç okuyup okumadığını sorana dek Merak edip görevli olarak baskınla ele geçirdiği Ve yaktığı kitaplardan birini kaçırır Montag Bunu okur bir gecede ve tuhaf hislere kapılır, sorgulamaya başlar ne olduğunu, niye kitapların yasak olduğunu. Ve içinde hissettiği duyguları da hiç tanımamaktadır. Gerisini okumuşsanız bilirseniz, bilirsiniz, okumadıysanız da bence okumalısınız. İlginç karakterleriyle, tabii ki Morgan karakterinin de ilginçliğiyle çok sürükleyici bir roman. Ee, i̇çinde kitap yakma konusunun belleğimizi yok etmek, kimliklerimizi yok etmek, baskıda bulundurmak, farklı düşünceyi önlemek gibi e, sansürle bağlantılı e, ana konusu dışında iki ana konusunun daha olduğu söyleniyor. Ee, bir tanesi de bunlardan teknolojinin ve e, büyük medya, mas medyaların bizim üstümüzdeki baskıları. Bunu Biraz sonra bahsedeceğim filminde de çok güzel görebiliyoruz Far 451'in. E, filmin Pardon kitabın sonlarına doğru bir yerde e, Ankara kuşundan bahsediyor onu birazcık e, okumak istiyorum. E, çünkü Anka isminli öyküsü de vardı ve yan yakma ile bağlantısında burada görebiliyoruz. E, İsa'dan önce Anka adı verilen Lanet saçma bir kuş vardı. Her birkaç yüzyılda bir bir odun yığınını kurup kendisini yakardı. İnsanın ilk kuzeni olmalı fakat her kendini yakışında küllerden fışkırarak yeniden doğardı. Görünüşe göre sanki biz de defalarca aynı şeyi yapıyoruz. Fakat bizim Ankan'ın hiç yapmadığı lanet bir şeyimiz daha var. Yaptığımız bu kahrolası saçmalığı biliyoruz. Binlerce yıldır yapmakta olduğumuz kahrolası lanet şeyleri biliyoruz. Bunları bildiğimiz için ve hep görebileceğimiz yerlerde oldukları için... Bir gün belki lanet ölüm ateşlerini yakarak kendimizi onun içine fırlatmaktan vazgeçeriz. Her nesilden birkaç kişiyi daha hatırlamaları için seçeriz. Dediğim gibi Fahrenheit 451'in bir de filmi var. François Truffaut çok etkilenerek yapmış filmi. 1966'da yapmış. Truffaut'un tek İngilizce filmi ve ilk renkli filmi. Montag'ı Oscar Werner oynuyor. Julie Christie de hem onun eşini hem Clarice'i oynuyor. Kitaptan bazı farklılıkları var. İzlemesi eğlenceli. da kendi kaygılarıyla ilgili temaları ön plana çıkarmış gibi anlaşılıyor. Mesela televizyonun dediğim gibi medyanın insanlar üstünde büyük bir baskı kuracağını öngörmüş o zamandan Ray Bradbury. Ve ondan... Onu, ondan bahsetmiş ee, Televizyonda Filmde de kitapta da öyledir Televizyon tüm insanlara müdahale eder Tüm toplumu avucunda tutar Belli ki Truffaut'a daha çok ilginç gelmiş Bu kısmını da çok öne çıkarmış filmde Filmde de çok güzel verildiği gibi evlerin duvarları hatta bir duvarın neredeyse tamamı çok devasa televizyonlarla kaplıdır. Hatta Evin Hanım'ı tüm duvarları televizyonla kaplamak ister. Dört duvarı da kaplasak ne olur diye kocasına sorar. Çünkü televizyon aile denen bir kurumun üyesi olarak izleyenleri birleştirir. Bütün izleyiciler ailedir. Onlar birbiriyle dostturlar. Onun dışında kalanlar da dışlanır. Ve televizyonda insanlarla etkileşim içinde onlarla ilişkide yaşar. Hipnotize olmuş gibi televizyon izler insanlar ve konuya dahil olmazlarsa da dışlanacakları ve yalnız kalacakları kesindir. Türkiye'de bu film Değişen Dünyanın İnsanları adıyla oynamış. Herhalde orijinal ismin çok anlaşılır olmayacağını düşünmüş dağıtımcılar diye tahmin ettim ama yine de adının tam Türkçe olarak... Mesela 233 Celsius olmadığına şükretmek lazım. Ray Bradbury de bu kitapla ilgili birçok röportaj vermiş ve kendisinin korktuğu şeyleri bu eserinde öne çıkardığını söylemiş. Bugün kitaplara ve düşüncelere sansür uygulanıyor demiş 50'ler için. Fakat çok belli ki bu devam ederek giderse artarak çok korkunç boyutlara ulaşacak ve ondan sonra hiç başa çıkamaz hale geleceğiz demiş. Ee, bu arada e, Michael Moore'un 2004 tarihli Fire Night 9-11 diye de bir belgeseli var. Belki biliyorsunuzdur. O da Brad bu romanına e, ismi atfen At böyle konmuş. Ve Michael Moore'un dediğine göre 11 Eylül Atakları da e, filmin başında da kitabın başındaki gibi yazıyor. Özgürlüğün yandığı ısı derecesiymiş. Peki kitap yakma ile ilgili bu kadar çok ilham ve hırs nereden geliyordu Bradbury'e e, diye düşününce kendisi de düşünmüş bunu ve kendi geçmişiyle ilgili ilginç şeyler bulmuş. Tabii ki diyor Hitler, Stalin ve onların kafadarlarıyla e, ilgili ve onların kitap yakmalarıyla ilgili söylentiler vardı ama büyük büyük büyük annem Mary Bradbury'nin de 1680'de Salem'de e, cadı olmak suçuyla yargılandı ama neyse ki yanmaktan kurtulduğu bir genetik geçmişimde vardı diyor. E, dijital kayıtlar ve elektronik kitaplar kitap yakma gibi bir eylemin beyhudeliğini gösterip baskıcı rejimleri caydıracak mı acaba bir gün e, sanmam. Haftaya buluşmak üzere güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın. Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla.